Mmm. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Hastaneye gidip check-up yaptırdığımız gibi dış bedenimiz için Gazali de rahmetullahi aleyh bu kitabında Allah'a kulluk için gerekli olan iç dünyamıza ait check-up'ımızı yapıyor. Gözüne dikkat et, kulağına dikkat et, eline dikkat et, diline dikkat et diyordu. Kalbine dikkat edeceksin deyip kalple ilgili damar tıkanıklığı, kapakçık sorunu artık neyse nasıl doktorlar dillendiriyorlarsa gazali de bu kalp sorunları üzerine bize nasihatler ediyordu. Bunlardan kibir bölümüne geldik temizlenmek. Bunu iyice bedenden atmak için gerekli işlerden birisi kibir olarak karşımıza çıktı. O emmel kibru. Kibre gelince kibir neydi? Kendini büyük görmek. Başkasını küçük görmek. Ama kendini büyük görmek Allah'ın yarattığı ve ona iman etmiş bir mümin olarak elbette büyüksün. Bunda bir sorun yok. Zelil, ben işe yaramam düşünmek yanlış. Ben büyüğüm. Allah'a iman ediyorum. Cennet için kendimi hazırlıyorum. E bu büyüklük anlayış. ama öbür mümini hor görerek kendini büyük görmek. Bu kibir. Bu kalpte bulunduğu sürece Cennetin yolu tırmanılacak bir yokuş yol demektir. Onun için eğer iyi bir temizlik, iyi bir hazırlık yapılacaksa kibir bulunmayacak. Buradan yola çıkıyoruz. Ve'l kibru kibre gelince ve innehul hasletul muhlikatu En baştan helak eden bir hastalıktır bu. En baştan Eme tesmau kavlehu taala. Allahu Teala'nın şu sözünü dinlemiyor musun? Ebe ve stekbera ve kane min el kafirin. Bakara suresinin 34. ayeti bu. Ebe ve Karşı çıktı, kibirlendi. Ve kane min kafirin ve kafirlerden oldu. Şeytan tabii bu. Demek ki en baştan bir kibir bütün fırtınaları başlatıyor. Yangın bir kibirle başlıyor demek ki. Ve leyset hadi'l hasletu. Bu haslet bu haslet Türkçede kullanılan bir ifadedir. Huy, <gülüyor> mizaç, karakter demek. Ve leyset hadi'l hasletu bi menzileti sa'iril hisal allati taqtahu fi amelin. Ve Bu Haslet, kibir hasleti, diğer işlerdeki gibi daha önce saydığımız gibi insanın işine zarar veren ve ayrıntılara zararı dokunan furu bifuru bifar'ı ayrıntıları koparan ayrıntılara. Nedir ayrıntı? Misal. Allah'a iman esastır. Ahlaklı davranmak ayrıntılı bir konudur. Yani imana göre ayrıntıdır. Birinci derece değil, ikinci derecede imana bakıldığında. Kibir bir haslet olarak ele alındığında, ayrıntılardan önce esasla uğraşan, esastan helak eden bir şeydir diyor. Ebe ve istekbara ve kâne minel kâfirin. İblisi baştan çıkartan şey bu kibirdi. İstekbar. Kibirli oldu. Onun için... Bir altı çizilecek cümle söylüyor. Kibir. Kibir. Ayrıntılarla değil, esasla sorun getiren bir problemdir. İnsanı yani Allah'la karşı karşıya bırakıyor. Ve durr bi ayrıntıya zarar verir. İnne ma tudr bil asıl Kibir kibir hasleti asla zarar veriyor. Asıl ne diyoruz? Yani imana kullar diyoruz. Ve takdih ve din ve itikat din ve itikada imana zarar veriyor. bu ide kuvvet ve galbet la tuda tuda tuda tuda darku ve ilayatü billahi teala. Eğer ku güçlenirse kibir. Önce kıvılcım gibi başlarda sonra bütün ormana sirayet eden bir ateş gibi olursa, asla yakalanamaz bir daha. Ele geçirilemez. وَالْعِيَادُ billah <بِاللّٰه> Allah muhafaza buyursun. لَا تُتَدَارَكُ Bir daha ele geçirilemez. Yani ne demek ele geçirilemez? İşte yangın örneği düşünelim. Bir kıvıl ateşi söndürebiliyorsun. Bütün orman yanınca ne yapıyorsun? Sönmesini bekliyorsun. Sönünce de her şey kül olmuş oluyor. Bu sebeple burada vezalinin affını rica ederek bir dipnotu özellikle babalar ve anneler için koymam gerekiyor. Şimdi çocuklar şahsiyetli olsun, özgüvenleri olsun istiyoruz ki doğru böyle olması lazım ama çocuğu özgüven sahibi yapacağım diye kibirli hale getirirsek, o çocuk bir daha aile kurduğunda, iş sahibi olduğunda, idareci olduğunda bir daha yakalanamaz bir kibrin sahibi olacak. Bir daha söndürülemez o. Yanar gider. Onun için çocuğa sen filan kuzeninden iyi olacaksın. O kuzenin senin gibi değil, o basit sen güçlüsün dediğimiz zaman kibrine, kibirli olmasına zemin hazırlıyoruz. Kibri büyüsün diye su döküyoruz kibrine, kibir ağacına su döküyoruz onun. Bu özgüven değil, bu kibre yatırım. Özgüven nedir? Sen mümin genç olacaksın. Sen bu ümmetin büyüğü olacaksın, bu özgüvendir. Öyle olmalı. Çünkü kibir ne diyoruz, diyoruz biz? Başkasının küçüklüğü üzerine büyümeye diyoruz. Başkası küçülüyor, o büyüsün diye. Bu çocukken bir eğitim olarak aşılandığında maazallah, anne baba o kibirin ana eğiticisi olurlar. Bu da bir kibirli insan yetiştirmektir. Daha sonra zaten o kibirli çocuk önce o anne babayı çiğneyecek. Onlarla bir sofrada oturmaya kendini uygun bulmayacak. Onlarla beraber dolaşmak istemeyecek Ey, eğri büğrü bastonlu anne işte ona niye dolaşsın düşünecek. Ama anne fark etmeden kuzenleriyle, apartmandaki arkadaşlarıyla, mahalledeki arkadaşlarıyla, köydeki arkadaşlarıyla oranlayarak onu bu kibrin, Suyunu döküp büyütenin anne ve babanın kendisi olduğunu ne yazık ki anlayamayacak. Bu bezelinin cümlelerine e, ilavemiz oldu. Thumma akal ma yehiju minha ala sahibha arba'u afatin ve sonra bu kibirden kibrin sahibine yönelik dört afet çıkacak. Yani kibir bir insana bulaştı mı dört afet. İhdaha bunlardan birincisi hermanül Hak Hakkı yok kabul edecek. Hak nedir hakkı yok kabul etmek? Yani hem iman manasında hak İslam'dır onu ezebilir. Hem de başkasının hakkı hukukunu yok kabul eder. Çünkü kibirli her şeyin kendisine ait olduğunu düşünüyor ve amel kalbi an ma'rifeti ayatillahi teala ve fahmi bir kalp körlüğüne sebep olur o da Allah'ın ayetlerini ve hükümlerini görmemek bilmemek noktasına taşır sahibini. Kâlallahu teala buna bir örnek vereceğim yine Gazali'ye sığınarak Gazali'nin affına sığınarak ama şimdi bu ayeti okuyayım. Kahrellahu Teala Allah buyuruyor ki: "Se'ausrifu an ayatiyellezinen yetekebberuna fil ardi hakkı. hak." A'raf suresinin 146. ayeti bu. Yeryüzünde hakları olmadan kibirle davrananlardan ayetlerimizi uzaklaştırırız. Yani kibirle bir insan yola çıktığı zaman o kibrin ona getirdiği cezalardan birisi Allah'ın ayetlerini görmesinin kaybolmasıdır. Hüküm Allah görmez. Vakale kaale Allah yine buyurur ki zan kıyatu Allahu ala kulli qalbi mutekabbirin cabbar. Gafir suresinin 35. ayeti bu. Böylece Allah Zalim ve kibirli kalp sahibinin yollarını tıkar. Kalbini kapatır yani. Ne demek Allah bir insanın kalbini kapatması? Şu demek. Herkes Kur'an dinliyor. Herkes ölenini mezara koyuyor. Herkes sabahleyin güneşin doğduğunu seyrediyor. Herkes allah Teala'nın azametine iman ediyor. O da ediyor. Ama etkilenip namaza kalkamıyor. Ama etkilenip faydalanıp faizi bırakamıyor. Yalanı bırakamıyor. Neden bırakamıyor? Allah kezalike yatlu Allahu ala kulli kalbi mutekberin cabbar ondan dolayı. Bir defa haince bir kibir kuşatmış kalbini. Öyle bir kalbe Allah faize bulaşsa da rahmetle bir daha muamele edip tövbe kapısı açmıyor. Görmüyor, duymuyor. Bakışı haince çünkü. Bu demek ki Allahu Teala'nın kibre verdiği birinci ceza. Ne o? Yollarını kapatıyor. Oturup seninle ya hakikaten bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum diyor. Doğru hakikaten bırakamaz. Kibri bırakmıyor çünkü. Kul olduğunu, fani olduğunu unutamıyor. Firavun kafalı. Firavun da ne diyordu? Ben sizin ilahınız değil miyim diyordu. Ben sizin ilahınız değil miyim? Şu Nil Nehri deltasında benden başka ilah mı var diye kibirleniyordu. Firavun'u da kibir batırdı. Nemrut'u İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında kibri çıkardı. Müşrikler basit bir mantıkla bakıp mesela Ebu Cehil ne diyordu? Bu kadar erkek çocuğumuz var Muhammed'i mi dinleyeceğiz biz diyordu. Aleyhissalatü Vesselam. Yani erkek çocuğu çok fazla ya bu kadar erkek çocuğu olan adam peygamberin peşinden gider mi? Ben burada iki tane örnek vereceğim. Gazali'nin affına sığınıyorum. Araya sıkıştırıyorum çünkü bunu. Ama hayata bugün oturtmamız lazım. Birinci örneğim çok kısa. O da şu. Dindar, tesettürlü kadın, yediğini içtiğine dikkat eder, her pastaneden yiyecek almaz. Çocuklarını göndereceği okulun eğitiminden önce ahlakına önem verir. Müsafirliğe giderken pastaneden şuradan buradan lüks bir şey götürmez. Bir kilo domates alır götürür. Kimi anlatıyorum, köyden yeni gelmiş dinleri anlatıyorum insanların gözünde. Müslümanlıktan taviz vermediğini düşünse bile apartmanda oturan, hatta apartmanda da eskiden oturuldu, plazalarda oturan. Aynı şeyi iki kat fiyatını AVM'den alan ama bakkaldan almayan. Yeni modern kılıklı Müslüman, kibirin ateşinde yanmaya başlayan Müslüman. AVM'ye gider. Hatta AVM'ye bile artık gitmez, telefonla arar. Çünkü komşusunun ihtiyaçlarını hep kargo getiriyor. Bunlar hala bakkala gidiyor, köyden yeni gelmiş. Görüntü vermiyor. Kibir. Ama teknolojik çağın kibri. Ayrıntısına girmiyorum. Bunu hayatın içinde görüyoruz biz. İki, kibrin en ağır çağdaş Fransız ihtilaliyle beraber insanlara encekle edilmeye çalışılan ve artık Müslüman nesilde de yerini bulan bir şey. Humanist anlayış yani insanı ilahlaştıran Anlayışta ne var? Sen. Sen. Kendini bile sen yarattın. Sen olmasan hiçbir şey olmaz. Kimsin sen? İnsan. Kaç yaşındasın? 25. Neredeydin 25 sene önce? Ananın rahminde. 9 ay önce neredeydin? Babanın sulbunda. Şimdi kimsin? Humanist bir tanrı. Jüpiter'in yerine oturmuş bir tanrı. Roma Tanrısı mübarek. Bu hissiyatı ben istihzalı bir şekilde anlatıyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi ve ezelden beri var, 10 bin senedir yaşıyor gibi hissettirilen insan, bilerek veya bilmeyerek bir kibre kapılıyor. Bu kibirde, bu kibirde zamanla ona Allah'ın ayetlerine karşı tıpkı iblis gibi ama sen onu topraktan, çamurdan, pis bir çamurdan yarattın. Beni ateşten yarattın. Ateşle çamuru nasıl karşılaştırırsın? Dedir diyor. Biz zannediyoruz ki kibir sadece Aa, köylü çocuğu deyip birisini, bir insanı hor görmeye yöneliktir. Hayır. İblisin kibri o değildi. Allah'ın şeriatına ve ayetlerine, emirlerine karşı direnişti kibri. Becerip iblis sonunda bunu Müslüman nesillere de imrendirdi. Kendi yaptığı, düştüğü tuzağı. Şimdi Müslüman böyle yapar mı diyoruz? Ben de diyorum ki, iblis bu serseriliği yaptığı zaman yavur değildi. Yeryüzünde Secde etmediği bir toprak parçası yoktu. Göklerde secde eden ibadet ehli birisiydi iblis o zamanlar. Öyle olduğu için de meleklerin arasına karıştırdıydı onu Allahü Teala. Melek değildi ama meleklerle oturup kalkıyordu, ibadet ehliydi. İlk şartel nereden indi? Mantık oyununa girdi, kendini üstün gördü ve battı. Şimdi Müslümanlara asırlardan beri yaptığı çalışmalarla aynı tuzağı kurdu. Müslümanlar Allah'ın şeriatına karşı kendilerinde konuşma hakkı görüyorlar. Filan kanun maddesini, belediyenin filan vergisini veya tutumunu, kaldırımları şuraya yapmasını, caddeyi böyle yapmasını beğenmeyip ben itiraz ediyorum diye dilekçe verir gibi insanlar levh-i mahfuza kadar gidecek, dilekçe yazabileceklerini düşünüyorlar. Bu kibir çeşidi işte hakkı inkar, kalp körermesine götüren bir kibirdir. Ne'ûzübillahü Teala Bunu iblis becerdi. Bir kız grubu ziyaretime geldi yakın zamanda. Allah'tan haya ederek, onlar için de af mağfiret dileyerek Sadece örnek olsun diye anlatıyorum. Hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk dediler. Tesettürlü hanımefendi kızlar. Hocam nasihat istemeye geldik dediler. Dedim ki böyle sabit bir konu, konferans gibi olacağı yok. Ben size bir iki soru sorayım. Siz bana cevap verin. Siz de sonra sorularınızı sorun dedim. Olur dediler. Hepsi üniversite mezunu insanlar. E, İçerinde ilahiyat fakültesi kim talebeleri mezunları da var. Dedim ki kızlar dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonra ümmetim için kadınlar gibi bir problem bırakmadım diyor. İsrailoğulları bu problemi çözemedikleri için helak oldular. Aman dikkat edin. Kadın konusunda dikkat edin buyuruyor. Dedim. Size soru olarak soruyorum. Ne, ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sonra bunu ey erkekler diye de demiyor. Bütün ümmetine hitap ediyor. Dolayısıyla bu sözün muhataplarından biri kadın. Hem erkek hem kadın hepimiz buna muhatabız. Derken cümlemi böyle de bir iki giriş daha yapacaktım. Biri dedi ki hocam dedi, Yahudiler dedi, uydurmuşlar havva, elmayı vermiş Adem'e. Yani peygamber böyle işlere niye karışıyor dedi. Hemen kadın düşmanlığı bu işte dedi. Dedim sen herhalde duymadın sözlerimi dedim. Ya da ne dediğimi anlamıyorsun dedim. Hayır dedi yani öyle bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum onun dedi. E söylese de bir anlamı yok bu sözün dedi. Tabii benim ne hale geldiğimi tahmin bile edemezsiniz. Terlemeye başladım. Çünkü bir kişinin Cehenneme razıyım, cennet istemiyorum demesine sebep oldum ben. Aklımca da, yani çok güzel şeyleri anlatacaktık. o, Onlar diyecekti işte şudur budur. Ben de başka konuya gelecektim. Çok kötü oldu. Dedim, arkadaşı doğru bulan veya yanlış bulan var mı dedim. Yani bir 25 kişi vardılar zannediyorum. Birisi dedi ki, ya vardır bir hikmeti dedi, hocalar yanlış tercüme ediyor olmasın bunu dedi. Dedim mesela, mesela dedi sorun mu diyor peygamber bizim için dedi. Yok dedim fitne diyor dedim. Bak tercümesi yanlışmış bunu dedi, yanlış değil kızım dedim. Fitne kötü bir şey demek değil ki allah Teala Kur'an'da çocuklarınız sizin fitneniz olur dikkat edin diyor. E çocuk gavur mu demek şimdi allah Teala fitne imtihan demek. Peygamber Efendimiz'in bu hadisini fitne olarak, hadiste geçen kelime olarak sizin için kadın gibi bir imtihan bırakmadım diyor dedim. Ee, kimse o yanlış diyor demedi. Bana da hocam doğrusunu söyle ne demek bu hadis onu da soran olmadı. İlahiyat okuyan kızlara dedim ki kızlar yardım etmeyecek misiniz bize dedim. Yani burada bak anlaşılmayan bir mesele var derken işte böyle sessiz kaldılar. Sonra dedim ki kızlar, peki başka bir soru soruyorum dedim. Ağustos ayında İstanbul'da iklim hemen hemen 45 dereceyi bulduğu oluyor sıcaklık. Bir de rutubet var. Nedir bu güneşten çektiğimiz? Diyor birisi. Gölgesiz duramıyorsun. Dışarı çıkıyorsun kafanı yakıyor. Eve geliyorsun terletiyor. İş yerinde çalışıyorsun. Takatsız kalıyorsun. Hep güneşten çekiyoruz. Ağustos ayında bu güneşten çektiğimiz nedir diyen birisi. Güneş düşmanı mıdır dedim. Ben onları böyle anlarlar zannettim. Yani kadın güneş gibi midir, güzel midir demek istiyorsun gibi böyle abuk sabuk şeyler söylediler. Meğer ki körü körüne gavurların ve iblisin Dediği sözler Müslümanların, çocuklarının yüreklerine yerleşmiş artık. İşte bu iblisin zaferidir. Nesli çaldı. Ve öyle bir kibir ki, öyle bir kibir ki, yani o kibirden iblis taviz vermediği gibi Müslüman kadın da taviz vermiyor. O tesettüre de biz tesettür demiyoruz zaten. Hiçbir şey diyoruz. Çünkü tesettür imandan sonra işe yarar. Sonra ben onları izah ettim. Dedim ki kızlar bak güneş örneğini anlamadınız. Güneş eğer şemsiyenin altına geçmezsen başının belasıdır ama güneşsiz hayat olmaz. Sen becerip şemsiye kullanmadığın için, gölgeye geçmediğin için, klima kullanmadığın için güneş başının belası. Yoksa güneş kötü bir şey değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kadının kıymetini bilmezsiniz. Onu ortada bırakarsanız sizin için başka bir belaya gerek yok. Kadın sizi tüketir diye buyurdu. İblis bu sözü duyduğu için, bunu bildiği için hep kadınla uğraşıyor. Kadını sapıttırmaya çalışıyor. İslam toprağının neresinde bir istila olsa, zalimler getirip bir yabancıyı İçeriden bir casusu o ülkenin başına getirsin ilk devrimleri kadın üzerinden oluyor. Önce kadına hürriyet. Önce kadına hürriyet. Çünkü kadını ele geçirdi mi iblis toplumu olduğu gibi ele geçirdi demektir. Ümmet kadını düzeltti mi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadicesiyle baş başa kaldı mı ümmet kurtuldu demektir. Güneş gibi bu. Eğer çıplak kafayla altında durursan yakıyor seni öldürüyor çarpıyor. Ama becerip ee, Şemsenin altında gölgelikte çınar ağacının altında durdun mu güneş nimet güneş olmadan hayat olmuyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu manada söyledi nereden biliyorum 30 tane erkek çocuğu doğursan sana cennet vaat etmiyor 3 tane kız çocuğu doğuran büyüten anne babanın cenneti garantidir diyor demek ki efendim, sonra da ya Resulallah, iki çocuk, iki kız çocuğu olsa olmaz mı diyorlar? Hadi iki çocuk olsun diyor. Sahabe ne diyor? Bir desek bir de olacaktı diyor. Demek ki bir kız çocuğu doğru büyütmeyi hayat için, ümmet için, İslam için, insanlık için yeterli bulacak kadar kızı ve kadını önemsiyor. Bunu da anlatırken eğer kıymetini bilmezseniz yandınız, helak olsun. İsra İsrailoğulları kadının kıymetini bilmedikleri için kayboldu gitti helak oldular buyuruyor. Bu kadar açık seçik anlaşılan bir konuda bile peygamberin bunu söyleme hakkı yok. Sözü nereden kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanıyor? Peygambere bile biz itiraz edebiliriz. Humanizm bize bu yetkiyi verdi, demokrasi bu demektir madem oy çokluğuyla her şey oluyor, kadınlar toplanıp peygamberin bu sözünü iptal edelim deseler, Kur'an'daki ayetleri de çıkaracaklar demek ki. Bitti, başka hiçbir şey yok. Bu sözü biz Kur'an'dan okurken, ta kim bilir yüz bin sene önce mi? Beş yüz bin sene önce mi? Çünkü Adem Aleyhisselam'a secde edildiği zamanı bilmiyoruz cennette. Belki bir milyon sene olmuştur. O zaman söylenmiş bir sözü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in hemen ilk cüzünde niye koydu? Çünkü bu bir mantıktır. Bu mantık kıyamete kadar yer yer bazılarını bulacak. Ebu ve stekbar ve kâne min el-kafirîn. Bu başörtülülerde, çarşaflılarda, sakallılarda, şalvarlılarda mı olur? Herkeste olur. Zaten kim kendisini böyle tehlikelere karşı garantide görüyorsa aptalın tekidir o. Aptal. Yani hangi insan, hangi Müslüman şeytandan daha fazla secde etmiştir? Hangi Müslüman medrese okuyacak da şeytanın bildiği kadar bilgi bilecek? Meleklerle oturup kalkacak haldeydi şeytan. Secdesiyle, ibadetiyle, ilmiyle. Çok şey biliyordu. Ama ilim hiçbir işe yaramadı. Aksine ilim, onun için helak sebebi oldu. Hala lanet onun için görüyor. Demek ki kibir gazali ne dedi rahmetullahi Kibir kafadan götürür dedi. Kafadan götürür. Ayrıntıda yani tırnağını mırnağını koparmaz. Kafayı koparır. Bu demek. Ve bundan dört büyük afet çıkacak. Bu afetlerin birincisi e, hakkı görmeyen bir göz haline getirir sahibini. اثانiyetü <gülüyor> ikincisi el maktu vel bughd minallahü teala Allah'ın lanet ve gazabını çekersin kibirle beraber. Allahu azza ve celle innehu la yuhibbul mustekbirin. Nihal surenin 23. ayeti. Allah kibirlileri sevmez. Sevmezse ne yapar? Lanet eder. Ve rubbi enne Musa aleyhissalatu vesselam kâl denir ki denir ki Musa aleyhisselam eee Allahu Teala'ya şöyle demiş. Ya Rabbi Men ebghadu halkike ileyke ebghadu en buzdettin en sevmediğin halkike mahlukatının içinde en sevmediğin kimdir? Sormuş Musa aleyhisselam. Kale buyurmuş ki Allahu Teala men bara kalbu kalbinde kibir olan ve galuza lisânuhu, ve dilinde kabalık bulunan ve safaka aynuhu ve gözünü hayırlara kapatan adam. Yani kalpte kibir var, dilde kabalık var, gözü hayrı güzelliği görmüyor. Bu benim en sevmediğim kulumdur demiş. وَبَخُلَتْ يَدُهُ Elinde cimrilik var. vasa خُلُقُهُ Ahlakında kötülük var. Burada bir notu müteala edelim. Burada Musa aleyhisselamın bu sözü nerede, nasıl söylediğine dair bir kaynak vermiyor. Buna biz hadis gibi bakmıyoruz. Ayet gibi de bakmıyoruz. Çünkü kaynağı belli değil. Ama ne olarak bakıyoruz? Nasihat olarak bakıyoruz allah Teala böyle söylemiş olabilir mi? Olur. Çelişkili bir şey yok. Söylememiş olabilir mi? Olabilir de. Gazali bu tip şeyleri çok önemsemiyor. Kendisi vaaz mantıklı, nasihat mantıklı yazdığı için kaynaklarla gördüğümüz gibi fazla ilgilenmiyor. İkincisi de bu. Birincisi neydi? Hakka karşı köreliyor kibirli Müslüman. İkincisi Allah'ın lanetini çekiyor. Esseli setu üçüncüsü El ve fi dünya ve âkreti, dünya ve ahirette rezillik perişanlık yaşar kibirli insan. Kale hayatı mün Rhammâ Allâhu Teâlâ İbnu Âlevan, xatim isimli bizzat ictenetül mevte ala salasetin üç şekilde e, ölü ölmekten hep kaçındım. Alel kibri kibirliyken vel hırsı hırsliyken vel huyele ve tepeden bakarken e, böyle kibirli, hırslı yukarıdan bakar bir mantıkla ölmekten korktum. Ve innel mütekebbira çünkü mütekebbir yani kibirli La yukhrijuhu Allahu Taala min ad hatta yudiyahu al-hawana min arzel ahli Çünkü bir insan kibirli ise Allah o insanı kendi hizmetçileri ve arkadaşları akrabalarının bile göreceği şekilde rezil etmeden öldürmüyor. Onun için kibirli yaşayıp kibirli ölmekten korktum. Wal haris la yukhrijuhu Allahu Taala min ad hatta يَحُوْ جَهُوْ اِلَى كِسْرَةٍ اَوْ شَرِبَةٍ وَلَا يَجْدُ مُسَاغًا ve aynı şekilde hırslı yani çok elde etme düşüncesi olan bir insanı da allah Teala'nın bir dilim ekmeğe muhtaç etmeden bir bardak suyu içecek bir çareyi bulamadan öldürmediğini görüyorum. Kibirliği ne yapıyor Allah kendi yakınlarına bile rezil edip öyle öldürüyor. E, hırslıyı ne yapıyor? Hırs hırsız değil ama hırslı yani çok düşkün, çok böyle her şey benim olsun düşünmek demek. Hırslıyı da bir dilimek ve muhtaç edip öyle alıyor. Vel muhtal la yukhiju Allahu mineddunya hatta yumriguhu bibawlihi <Sessizlik> ve kethrihi. Eee Böyle tepeden bakan ki bu da bir kibir çeşidi aslında insanları da kendi çişine bile bulaştırıp öyle alıyor Allahü Teala. Yani çok böyle muhtel, çok böyle doğru değil ama iyi anlaşılır. Artistik tavırları olan demek. Yani kılık kıyafetine böyle çok düşkün, ütüsüz gezmez, aynaya 15 dakika bakmadan sokağa çıkmaz, şeyine benliğine çok düşkün. Bu da kibrin bir alt modeli aslında. Bu da kibire benziyor. Bunları da allah Teala çişini kaçırıyor, çiş tutamıyor, bezleniyor. Öyle yapıp alıyor bu dünyadan. Bu üç hastalık bize kibir bölümü şimdi nasihat olarak geldi. Bunların hepsini gördüm diyor Muhatim rahmetullahi. Ali. Onun için bu hale gelmekten korkuyorum. Böyle ölürüm diye ödüm patlıyor, düşünüyor Rahmetullah Ali. ile. Denmiştir ki, من تكببرا gayri hakkın Kim böyle hak etmediği bir kibri yaparsa yani kibir yaparsa kibrin hakkı olmaz zaten. أَوْرَسَهُ Teala تَعَالَى bir hakkın Haksız yere kibir yapanı Allah haklı bir şekilde zelil eder öyle alır denmiş. Demek ki üçüncü kibrin getirdiği üçüncü afet de Müslüman'ın veya insanın dünyada rezillik perişanlık zaten ahirette de karşısına çıkacak. al rabiatu 4. cüse al-Nar wal fil-uguba ukuba akibet demek. Akibet neresi? Ahiret. Ahirette azap, azap ve ceza. Alama rubi anna Allah taala yikulu. Şöyle rivayet ediliyor ki Allah buyurdu. El u rida'i. El kibriyau büyüklük. Kibirli ne demek? Büyüklenen demek. El kibriyau kibir, rida'i benim elbisemdir. Vel azamatu izari. Azamet. O da bir büyüklük çeşidi. O da benim elbisemdir. Yani elbisemdir ne demek? Bana yakışır demek. Büyüklük ve azamet bana yakışır. Yoksa allah Teala elbise giymiyor bizim gibi. Benim elbisemdir yani bana ya. Benim omuzuma gelir diyoruz ya bu bana gelir diyoruz. allah Teala'da büyüklük ve azamet bana yakışır. فَمَنَّازَعَن۪ي ف۪ي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا Kim bunlardan birinde bana rakip olursa اَدْخَلْتُهُ ara cehennem? Onu cehennem ateşine sokarım. Demek ki kibirlenen birisi Allah Teala'nın büyüklüğü gibi bir büyüklük görüyor kendisinde. O da cehenneme giriyor. Vel mana bunun manası şudur. Enel azamete vel kibriyete min'es sifati'l lati tahtassu Büyüklük benim sıfatlarım, bana ait sıfatlardan birisidir. Ve la tembagili ehadin gayri benden başkasına uygun olmaz. كَمَا أَنَّ ve izara, وَاِذَارَهُ يَخْتَصُّ بِيلَا يُشَارِكُبِهِ بي. Nasıl? E terziye gidip bir elbise diktiriyor birisi. Tam onun bedenine göre oluyor. Başkası onu giyince ya büyük oluyor ya küçük oluyor. allah Teala'nın da büyüklük o şekilde ona ait tuttuğu bir şeydir. Kim büyüklük yani kibir manasında büyüklük gösterirse o allah Allahu Teala'ya ait bir şeyi sahiplenmiş olur. Onun da hakkı ateştir. Ve inna Şimdi nasihatine geçtik Hazalim. Haslet neydi? Karakter, huy, tavır. Ve inna Şöyle bir haslet ki tufawwitu ke ma'rifatal hak. Hakkı bilmeni engelliyor. Ve fehme maani ayatillahi taala. Allah'ın ayetlerin ne manası var bunu öğrenemiyorsun. Ve ahkami lzi huwa emri kulli. Her şeyin aslı olan hükümler. Allah'ın hükümlerini görmezden getirtiriyor ona. Summe tusammiru laka'l-makta min subhanahu ve taala. Allah'tan azap getiriyor sana üstüne. Ve lixye fi dunya dunyada rezillik ve'n-nara fil ahireti ahirette de ateş. La yesa'u'l-akila أن يغفل عن نفس فيها bir insanın bu konuda gafil olmaması gerekir. Hiç yakışmaz. Fe la yuslihuha bi izalatiha bil hadr ve düzeltmiyor da kendisini izalatiha o kibri gidererek bil ve taharruzi dikkat edip kaçınarak ve istiadeti billahi teala min zalika Allahutaala'ya sığınarak onun yardımını dileyerek bu afetten kurtulmaya çalışması gerekmez mi bir insanın? Ve veli'l ismeti. Korunmanın sahibi odur. Ne demek korunmanın sahibi odur? Yani ismet bir şeyde korunma demek. İsmet bir insan ismi olarak da İsmet Bey diyoruz. Erkek ismi korunmuş demek. Tabii lafla. Ve tevik <gülüyor> bimenhi ve keremi. Başarı da lütfu ve keremiyle Allah Teala'ya aittir. Fe de ma hadarana fi hadihi'l hisal'i'l erba'i min el afat. Şu anda ma hadarana bizim aklımıza gelen 4 afetle ilgili şeyler bunlardır. Ve hasbul akili akıllı bir insana yeter wa hasbul akıllı bir insana yeter tüm minha bir tanesi bile yeter yani bu dört afet getiriyor dedik ki bu dört afetin dördüne gerek yok bir tanesi yeter faultlanil kulli hepsi kaldı ki dördü de var önümüzde dört afeti de anlattım sana hiç dördünü değil de bir tanesini anlatsam o bile yeterdi ida hemhu emru kalbihi kalbinle ilgileniyorsan eğer tabi ve hâmâ an emri dini, dini konusunda bir korumalık, dinimi korumak diye bir derdin varsa vallâhul muvaffikulissavâbe doğruya götüren Allah'tır Celle Celaluhu. Ne dedik? Gızali check-up yapıyor. Bu check Kalp bölümüne, kardiyoloji, kardiyoloji bölümüne geldik. Kalbimizi inceliyor. Kalbin sorunlarını inceliyor. Bunlardan bir tanesi kibirdir dedi. En son bu şu anda işlediğimiz konu kibirdir. Bu kibir çözülmedikçe şeytanın girdiği yoldan geri gelmek mümkün değil. Şeytan insanı kibirle kendi girdiği batakla, götürüyor diye nasihat etti. O sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ahli ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.